94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programından merhaba. Ben Şenol Aylar. E, merhabalar. Ben Serol Teber. Şenol zannediyorum bu bizim son programımız. Evet son programımız. Epey bir zamandır konuşuyoruz. Vur vur evet. vur. <gülüyor> e, bu son programımızda da yine melankoliyle e, evet, nokta koyacağız. Yani mümkün olduğu kadar kısa kesmeye çalışalım. Çünkü izleyenleri de Zannediyorum epice sıktık. Evet 25 haftadır konuşuyoruz. Evet. Bu 26. haftamız. Ee, geçen programımızda gene melankoli en başından ilk e, maymunlardan hatta alarak gelmiştik. Stanley Kubrick. gelmiştik. Evet. Ee, günümüze doğru yaklaştık Düreri de konuştuk. Hmm. Dini kayıtlarda çok geçen bir şey sözcük melankoli. Dini kitaplarda, evet. bilgi bir dini yani. disiplinde. Hatta Yedi Günahtan biri. Evet, yani şöyle e, diyelim belki kilisenin hiç sevmediği bir e, konu melankoli. E, zaten e, biz, ben kendi dünya görüşüme göre e, bu işi değerlendirirsem e, kilisenin, ve büyük dini kuruluşların sevmediği şeylerde mutlaka bir güzellik vardır. <gülüyor> <gülüyor> Boşuna yasaklanmamıştır. Boşuna yasaklanmamıştır deyip onlara da onları daha bir sempatiyle karşılıyorum. Aslında daha... tembellik her yerde günah gibi değil mi? İslam'da da günah bir tembellik. Ee, Ama, ben görüyor bütün <gülüyor> dinle. Ama aslında e, kilisenin Akadya diye tanımladığı o dördüncü büyük günah bir de yedi filmini hatırlarsan evet. oradan 7'de evet. tembellik diye geçer dördüncü büyük günah olarak. E, bu e, işte, tamamen bir çeviri ciddi bir çeviri hatasından kaynaklanmaktadır. Grekçe'den e, zannediyorum bu çeviri hatasını da çok büyük filozof Cicero yapmıştır sorunu olmayan insan anlamında kullanılmıştır ee, Yunanca'da bu sözcük ilk önce ya, yani hiçbir şeysi yok keyfi yerinde rahatı yerinde e, belli bir problemi olmayan e, yani Elleri cebinde ıslık çalaraktan Kırlarda gezebilen Optimal e, bir yaşam tarzına Bir gönderme yapar Ama gel gör ki Bunun latince çevirisinde Bu sorumsuzluk Dünyayla ilgisini kesmiş Dünyada neler olup biten e, Başıboşluk başı boşluk, ilgisizlik ve giderek Artaraktan da tembellik Kiliseye gelmemek işte kilisenin dediklerine uymamak vesaire diye yıllar boyunca e, e, çok ciddi deformasyonlara uğramış. Toplumdan geri çekilmeyi de içermeye başlamış mı? Tabii toplumdan geri çekilmeyi içermek demek papazlara karşı ya da kiliseye karşı olan e, sevgisini ya da vergisini de ödemeye pek gönüllü olmayan insanlar anlamında da. Kullanılmış bu nedenlerle Toplanaraktan da diğer Büyük günahlarla birlikte Dördüncü büyük günah Olarak tanımlanmış ve Engizisyon'da Dediğimiz gibi Daha önce de değindiğimiz gibi Cadılarla birlikte Birleştirilerek çoğundan Birleştirilerek yedi büyük günah Olmuş ve Engizisyon'da Çok fazla melankolik Acılar içinde Ateşler içinde yanmıştır Hatta ...200 yıl öncesinde bile son Almanya, Orta Almanya'da yakılmıştır melankolikler. Yani 200 yıl değil belki ama yani Fransız devriminden birkaç on yıl önce son melankolikler yakılmıştır. Evet. Yani. Günümüze doğru gelirsek biraz melankoli kavramından artık biz bunu çok sık kullanıyoruz ve ama bedensel olduğunu da düşünerek kullanıyoruz endojen lafını soktuk şimdi işin içine evet, değil evet, mi? Evet evet Fransız devrimi deyince zaten bize getirdiği çok çok çok büyük katkılar var tabi bunu hiç tartışmasız kabul ediyoruz şöyle de bir espri burada tekrardan anımsamamızda yarar var ee, Orta Çağ'da yazılmış kitapların hemen e, hepsinde diyelim Aşağı yukarı hepsinde Kitabın girişinde günahların Belli başlı günahların ama özellikle bu yedi büyük günahın tanımını yapar yazar Yani kendisini ona göre tanımlar ee, Hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı beyaz seride nasıl ilk önce atat Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün ün resimleri ha, evet. vardır. Arkasından Hasan Ali Yücel'in bir giriş yazısı vardır. Yani bu biz, sıralamayla biz gider. Biz bu sıralamayla gider. Ortaçağ'da da hep Tanrı'ya övgü, Peygamber'e övgü ve ardından da günahkarlara sövgü. <gülüyor> başlar. Şimdi böyle bir e, binlerce yıl şey ya da bin yıla yakın bir süren bu bir gelenek birdenbire Fransız ansiklopedistlerinin ortaya çıkmasıyla merakla beklenir nasıl tavır alınacaktır bu diye. Ben e, benim Fransızcam pek iyi değil. Bana burada yardım edebilir misin bilmiyorum. Günahın Fransızcası perşe diye. Geçer. Benim Fransızcam sıfır sana bakıyoruz. <gülüyor> o zaman Fransızcası iyi olanlara güvenelim. E, ansiklopedistler e, perşe e, P harfine geldikleri zaman herkes merak içindedir. Günahın karşılığı <gülüyor> çıkacak, ne yazılacaktır? Evet. E, perşe 2.3 nokta üst üste ansiklopedide çıkar şeftali. <gülüyor> evet. Evet bunu... Diğer a, anlamıyla. A, evet. Başka hiçbir açıklama yoktur. Günahla ilgili bir şey yoktur. Sorulur buna. Yani bu konuda başka bir şey yazmayacak. Hayır der. Fransızca perşe şeftali demektir. E, günah, e, günahla ilgili diye bir konumuz yok bizim artık. Evet. Ve olay bitmiştir. Güzel Şimdi, toparlanmış ama. Evet yani Fransız <gülüyor> devrimi bu işi radikal olarak... Çözmüştür ama melankoliyi ortadan kaldırmış mıdır? Hayır. Fransız bu sefer, bu sefer akıl, rasyonalizm devreye girip melankoliyle hesaplaşmaya başlamıştır. Melankoli o kadar e, ne, kapsamlı şairleri, filozofları, düşünürleri e, etkileyen bir alandır ki. Fransız ve onu ardından izleyen dünya rasyonalizmi bir anlamda melankoliden kurtulmak istemiştir. Tıbbı özellikle diyelim psikiyatrisi. Melankoliye bulaşan psikiyatri kendini kurtaramaz melankolinin çekim gücünden. Herkes Anlatın. uzak dururken herkes... psikiyatrin başına kaldı sanırım. Evet herkes mi? uzak dururken psikiyatr Çünkü bir psikiyatr bir melankoliye ilaç yazamaz. Evet. Çünkü yani diyelim ki bir bodlere kim ilaç yazıp da bodleri tırnak içinde sağlatacaktır, tedavi edecektir. Ya da Orhan Velii'ye alkolik deyip de kim hangi e, doktorun ya da e, bir can yücele hangi doktor can yüceli alkolden vazgeçirmeye çalışacaktır. Bu mümkün değil böyle bir şey. Psikiyatri kandırılmış yani. Biraz evet, aslında üstüne şey, kaldı. Kurban olmuş psikiyatri. Kurban Belki gönüllü bir kurbanlık ee, ama bilemiyorum. Çok güzel bir kurbanlık tabii. Hiç olmazsa psikiyatrların bir kısım melankolik olaraktan bu işten kurtulmaya çalışmışlar. Bu, <gülüyor> <gülüyor> bu Buraya dönelim. ilginç bir konu. Ee, evet. Önce Gabriel Foren'in e, Domino elejisini dinleyelim. Jacqueline de Precha olacak ondan sonra devam edelim. 94.9 Açık Radyoda Didik Didik Freud Programındayız. Melankoliyi konuşuyoruz. E, psikiyatrinin üstüne kaldı biraz dedik, değil mi? Evet. Dinden felsefeden e, atıla atıla psikiyatrinin içinde kaldı. Sen de dedin ki güzel bir şey söyledin. Psikiyatristler de e, kendi melankolilerini de çözmek üzere bunu kabul ettiler. Hiç olmazsa bir kısmı. Bir dedi. kısmı hiç olmazsa dedin evet. parante içinde. Sen hangi sınıfa giriyorsun? E, şey, bu ortada kalsın mı? Açık bırakalım mı bunu? Bu kadar saat konuşmadan sonra tahmin etmiş olabiliriz aslında. 25 evet, saat bu adam evet. niye melankoli konuşsun? <gülüyor> evet. Büyük yani. olasılıkla melankoli pozitif sınıf <gülüyor> girdiğini düşünebiliriz. Evet öyle yapalım. Yani. Ee, zaten evet. e, bir sürü yaratı bir sürü düşünce e, bunlar hep boşa olan şeyler değil bir Amerikalı psikiyatrist var Kay Redfield Jameson bilirsin onun da manik depresyon araştırmaları çok fazla kendisinin de bipolar olduğunu iki uçlu duygu durum bozukluğu olduğunu açıklamış bir psikiyatrist olarak hatta belki ilk psikiyatrist olarak bu mani ve depresyonun tanrının bir belası bir laneti ama aynı zamanda da bir ödülü bir hediyesi olduğunu söylemişti bir yazısında buna katılıyorsun sanıyorum ya ben manik olamadım hiç. <gülüyor> Bundan bir şey söylemiş oluyor muyum? Evet. Yani manik olmak çok mutlu bir şey olsa gerek. Ben bu mani'nin manik olmanın tadını yaşayamadım hiç. Yani doyasıya belki bir iki dakikalık zamanlarda oluyor ama güzel yani, bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum diyorsun. ama <gülüyor> sürekli öbür polde yaşamak şey çok çok etkili bir şey. E, ee, Peki hepimizi çok ilgilendireceğini düşündüğüm bir şeye gelirsek. Kara sevda melankoli ilişkisi. Bu senin de bir, kitabında bir bölüm başlığı. Ee, kara sevda ile çok direk ilişkili. Ee, kara sevda ile direk ilişkili ama galiba kara sevda e, lafını Arapçaya çevirirken eski Grekçe'deki melankoli, melankoli kara safra anlamında kullanılıyor. Safranın kararması belki biz başlarda bunu söylemeyi unuttuk. Tam sözcük anlamı, antik Grekçe'deki anlamı e, ki vücuttaki salgılardan safranın koyulaşması ve burada kara safranın domine edip bütün vücudu, kalbi, beyni e, etkilemesi anlamına geliyor. Hipokrat da bunu böyle söylüyor ve tedavi olarak da bunlara e, hacamat edilmesi, işte e, kanakıtlaması, kan yani. e, evet kanakıtlaması, açık e, sulandırılmış şarap verilmesi, müzik dinletilmesi vesaire vesaire bunun Arapçaya, e, Arap dillerine kötü çevirilerinde kara aşk olarak çevriliyor genellikle ama kara sevda nän e, alakası yok çünkü melankolik e, e, biraz kişi kişinin e, yapısal sorunlarıyla ile ilgili bu dünyayla barışık olup olmamasında bu dünyada varoluşuyla ile ilgili bir sorun melankolinin sorduğu soru varoluşsal bir soru yoksa onun ee, kara sevdadaki göndermelerde olduğu gibi bir aşka yani elde edilemeyen bir aşka elde edilemeyen bir sevgiliye elde edilemeyen bir işe bir e, mesleğe yönelik bir başarısızlığın sonucu ortaya çıkan bir hareket değil bu. Bunun karşılığı bugünkü psikiyatri de reaktif depresyon diyebileceğimiz bir şey var. Yani sevdiği birini kaybeden bir insanın, sevdiği bir işini kaybeden bir insanın, sevdiği bir yakınını kaybeden bir insanın buna bundan e, duyduğu buna reaksiyon e, olarak yaşadı buna tepki olarak yaşadığı e, belli bir depresyon süreci halbuki melankoli'nin karşılığı bugün ee, endogen depresyon olarak verilmektedir. Yani klasik psikiyatri kitaplarında ve Dünya Sağlık Teşkilatı'nın nomenklaturasında endogen depresyondur. Bu ki, endogen yani endojen dediğimiz şey e, bünye yapıyor gibi bir şey mi? Bünye yapıyor. Gene bu antik Yunan'a gidiyor. Delphi Tapınağı'nın evet, içindeki yazıtlardan çıkan bir sözcük bu endon. Endon'un ancak bu kavram, onun için tek bir sözcükle açamıyoruz bunu. Endom'un endomun açılışı şöyle, bizden, içerden, bizimkilerden olan biri hmm. anlamında. O da endogen deyince, yani yüreğimizden, içimizden, bizim bedenimizden, iç dünyamızdan gelen bir Dış şey. Bir gerekmez, Dış bir olay gerekmez, içimden geliyor. Bizim durup içimden, durup. bizden biri. Evet. Bunu nasıl e, çevirebilirsek çevirelim. O, o kadar çok karmaşık bir şey. Bir parçamız Aynı, yani bizim a, bir parçamız. Bizim bir parçamız. Bizim bir dünyaya bakışımız biraz daha e, çağdaş e, felsefeden felsefeyle yakınlaştırırsak bizim dünyaya karşı duruşumuz bizim dünyaya karşı bakışımız. E, endogen depresyon ama endo, e, yani melankoliden endogen depresyona geçişte melankoli çok şey kaybetmiştir. Çok ciddi kayıp vermiştir. Bu bakımdan melankoliyi e, iyi bir psikiyatır ya da iyi bir filozof melankoliyi her zaman kullanır derim ben. Olumlu şekilde olumlu kullanabilir. Şekilde, olumlu şekilde kullanır. Çünkü çok büyük kültürel bir kayıp e, verilmiştir burada. Burada e, bir iki e, e, cümle söyleyebilir miyim? E, endo'nun peki endon e, çocuğa anneden çocuğa aileden e, diğer kuşaklara nasıl geçiyor endon nedir Endon endonun getirdiği ritim nasıl geçiyor diye bir soru çok kapsamlı bir soru e, yaparsak endonun endonun eee ...daki ritim... ...tam da... E, ...annedeki... ...o iç dünyanın ki... ...ki an, anne... E, ...toplumun... E, ...biraz ekonomi politik... E, ...alırsak... ...bütün toplumsal yaşamın trajedisini... ...anne kendi üstünde toplar... ...aslında... ...yani... ...ezilen... E, ...kadın kendi yaşantısında, kendi iç dünyasında, iç ritminde bu e, olumsuzlukları toplar ve bunu içinden kendi doğurmakta olan çocuğuna bu ritmi aşılar ve doğan çocuğun annesinin iç sesiyle konuşması e, bir anlamda endonun kuşaktan kuşağa geçmesinin de bir e, açıklamasıdır. Evet daha kısaca ailevi bir geçiş de diyoruz ailevi, günümüzde çok açıklamıyor burada, ama. Evet bir bir bir bir el verme hani Anadolu'da bir tabir vardır böyle hafif annesinin gözlerine bakan çocuğun ondan bir şeyler alması bir şeyler esinlenmesi ve onun trajik yaşamını devam ettirmesi şeklindedir. Evet. E, Albrecht Dürer'i konuşurken kitabında annesinin de resmi vardı. Kendi yaptığı annesinin e, çizimi de vardı. Orada da aslında gayet iyi görünüyor bu dediğin şey. Evet. E, yani anne oğul arasındaki devamlılık e, anlamında e, değil mi? Evet. E, ben bunu biraz daha somutlaştırmak için e, Bodder'in e, bir şiirini e, çok... E, yani okumaya çalışacağım diyeyim. Erdoğan Alkan'ın Fransızcadan yaptığı Türkçeleştirmeyle Hayır Duası diye bir şiir ki Baudelaire'in kendi melankolisini anlatmakta çok açık şeydir. Yani bir melankoli monografisi kadar güzel bir şiirdir. Ünlü melankoliklerden biri değil mi zaten? Çok ünlü melankoliklerden biri, şey darısı dostlar başına diyeceğimiz melankoliklerden biri. Şöyle diyor Bodler, annesi adına konuşaraktan. Karşı konmaz güçlerin buyruğu üzere Ozan geldiğinde bu tatsız can sıkıcı dünyaya yumruğunu dehşetle lanetle kaldıran annesi kafa tutar. Rahmeti bol Tanrı'ya Nasıl düştü karnıma bu garip varlık benim Lanet olsun bir anlık arzu gecelerime Nasıl beslerim onu Nasıl emzireceğim Engerek doğursaydım bu gudubet yerine Madem hazin kocamın çöplüğü olmam için Onca kadın içinden beni seçmişsin Tamam ve madem ki cılız çelimsiz canavarı bir aşk mektubu gibi alevlere atamam. Öyle buracağım ki bu pis sefil ağacı kokmuş tomurcukları asla açılmayacak. Yanına kalmayacak bana verdiği acı lanetli eserinin üstüne fışkıracak. Evet, hayır bir, duası adı güzel olmuş. Evet, ve <gülüyor> Goldberg kendi acısının böylesine bir... Geçişle geldiğini... Geçişle geldiğini anlatıyor ki... Anlatıyor. Acaba bunun üzerine... Sadece parça dinleyebiliriz. Evet, sadece bir Sibelius olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Jean Sibelius'un 4 parçasından, Opus 78 4 parçasından birini, romansını dinleyeceğiz. 94.9 açık radyoda didik didik Freud programındayız. Freud'u konuştuk başından beri epey bir zaman ama e, senin söylemek istediğin melankolinin içinde bir şey var Freud'la ilgili değil mi? Evet var. Birkaç programdır söylemek istiyorum bir türlü. <gülüyor> ben söylerim. <gülüyor> evet bir türlü söylemek fırsatını bulamadım. Buyurun, Aslında yani haksızlık olacak bunu söylemeden Freud programı kapanırsa ...modern e, psikolojisinin... ...kurucusu, modern psikolojiyi... ...kuran Freud'un amacı... ...psikolojiyi ortadan kaldırmaktı. Hmm. Yani bu çok... ...paradoks gibi geliyor ama... ...demeyecek, Bodler'in şiirini de... ...birlikte düşündüğümüz zaman... E, psişi e, ...herkeste olan bir şey değil. Yani Bodler'in çektiği acı da... E, ...her e, ana oğul ilişkisi... ...içinde çekilen acılardan falan değil... ...bunu sorun yapıp bunu düşünen insan için bir e, sorun, sorun olabiliyor. Pisişiyi e, arayan bulabiliyor. Burada e, Freud'dan belki Heidegger e, yakınlaşıyorlar birbirlerle. Kararlı bir arayışla insan ancak kendi pisişik durumunu bulabiliyor. Freud'un burada üstüne gittiği e, ya da özlemini çektiği şey... Modern psikolojiyi bulup onu en yüksek düzeye çıkarmak ve insanları psikolojiden kurtarmak ve psikolojisiz daha doğrusu psikolojisiz bir yaşama kavuşturmak. Bunun için de Freud insanlara devamlı olarak büyük fedakarlıklar pahasına verilmesi vaat edilen o sözde kültürel tüketim maddelerini insanların elleriyle itip kendi öz içgüdüsel isteklerine uygun mütevazi bir yaşam içinde yaşamak ama buna karşı da son derece doyumlu son derece mutlu bir yaşam yaşayaraktan hiç psikolojiye ve psikolojiye dolayısıyla tabi psikiyatrlara bulaşmadan bulaşmadan <gülüyor> ihtiyaç duymadan kendi iç dünyalarında yalın bir yaşam yaşamanın temellerini atabilir miyiz diye başlamıştır işe. Valla hoş geliyor. Kulağa hoş kesinlikle yanıt bu. Kulağa hoş geliyor. Ya <gülüyor> ee, üstat da böyle başlamıştır buna derken modern psikolojiyi bulmuştur ama gerisine ömrü yetmemiştir ya da gelişmeler buna mümkün. Ama esas çıkışı hakkını yemeyelim. Freud'un bütün arzusu insanları psikolojisi ee, bir dünyada yaşamalarına hiç olmasa yol göstermek pis yaşamak yani onları çok fazla çünkü pisişi e, bir yerde acı çeken insanın e, özelliği beynin bir fonksiyonu yani bunu bir e, tel üstünde yürüyen cambazın Düşmemek için elinde tuttuğu sopaya benzetebiliriz. Ayakları yerde olan işte elleri cebinde ıslık tarlada giden insanın böyle bir sopaya yoktur. yoktur. Gereği yoktur. yoktur. yoktur. Ama ne zaman ki toplumlar modernleştikçe. Toplumlar, bizi ip üstüne çıkardıkça. Evet yaşam bizi ip üstüne çıkardıkça o kadar da büyük sopalarla ancak dengemizi tutmaya çalışırız ki bunun adı bir anlamda tabii metaforik adı psişiyedir. Freud der ki insanı aşağı indirelim. insanın böyle dallarda, e, tellerde gezmeye gereksinimi yok. O bir kavuk e, ağaç e, e, e, e, kovuğunda, kovuğunda çoluğundan, çocuğunla eşinle yemeğinle günlük mütevazi bir yaşamını sürdürmesi için bu dünyada vardır fazlalıklar hep ondan çok şey almaktadır buna karşılık artı acılar getirmektedir biz bunlardan kurtarırsak bu acılardan kurtarırsak e, bu insanın ne psikolojiye ne psikolojiye ve ne de Tanrı korusun psikiyatriye ihtiyacı kalmaz demiştir ya da demeye getirmiştir en azından bu son bölümü. Ama yazık ki gel gelirim. biz onu hala modern psikolojinin babası olarak selamlamaktayız. Bir öbür adama geçseydi her şey çözülemeyecekti ama. <gülüyor> evet o son ama... bir türlü. Baştan çelişik gibi göründü gerçekten dediğinde ama şimdi çok anlamlı açıklayınca hiç de çelişen bir şey yok içinde. Evet yani. Sence ya... bir... Ne bileyim 30 sene daha yaşasaydı e, hakikaten Yok. geçebilir miyiz tabii o tarafa? Işte Freud'un yapacağı iş değildi. Yaşayan, onun da ütopusu oydu tabii. Yani. Aslında hiçbir melankoliğin e, doğru dürüst bir projesi yoktur. Yaşamın çarkı içinde kendisine uygun e, mütevazi projeleri vardır. Ne? Bunu da birkaç kere söylüyorsun ısrarla üstüne basa <gülüyor> yani Dünyayı çünkü bireysel tavırlarla ya da teorilerle tarihi değiştirmek mümkün değildir. Tarihin çarkı kendi mantığı içinde gelişmektedir, yapacak... Şimdi başka da bir şey yok. Başka diyorum. da bir şey yok. <gülüyor> çok melankolik bir e, sanatçının bir parçasını dinleyeceğiz şimdi. Tchaikovsky, o da öyle değil mi? E, depresyonları ciddi, hem hatta de, psikotik hem, boyutlara da de, varan, de nasıl, e, de nasıl, depresyonlar de nasıl, geçiren de nasıl, de çok, ve bunları siklik, döngüsel olarak sık sık yaşayan bir... Çok, çok trajik bir yaşamı var Besteci. Çayber. Yani be, Beterin beteri var diyeyim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne demiş. <gülüyor> Nocturnu'nu dinleyeceğiz Tchaikovsky'nin. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programının son dakikalarındayız artık. Melankoliyi öyle anlattık ki aslında özenmedim değil. Cicero'nun <gülüyor> lafı geldi aklıma. Biraz alaylı bir şekilde melankolik değilim. O halde bir şey yaratamam zaten gibi bir şey söylemiştim. Evet, ben, de, ben de o ben duyguya ben girdim. girdim. Böyle şahane bir şey mi melankoli? Ya değil tabii. Kesinlikle değil. Yani bir kere o günlük yaşamda çekilen acılar dayanılır gibi değil. Çok. Pek çok melankolik e, yaşamını kendi elleriyle sonlandırıyor. İntihar çok çok fazla Hı. melankolikler arasında. E, ayrıca da melankoliklerin o rezignasyonu, yalnızlıkları, e, kendi iç dünyalarına kapalı e, yaşamaları. Rezignasyon bu değil mi? İçine, evet, kapanıp, içine kapanıp dışarıya dış kendisini kapatmak. Kapatmak. Bir tür monatlaşmak diyelim. Monat Tevfik Fikret'te bahsettiğimiz o, ba ba gibi. ettiğimiz gibi. E, buralarda yaşayan insanlar belli bir süre sonra tabi ki narsist e, karakterde e, karakterler oluşturmaya başlıyorlar yani kendi kendileriyle e, dost olmaya ya da kendi kendilerini sevmeye başlıyorlar kendi iç dünyalarını mutlaklaştırıyorlar ve dolayısıyla de bu iç dünyalarını kendi mekanlarını, iç mekanlarını bozacak e, herhangi bir öneriye karşı ya da değişime karşı çok sert oluyorlar. Aslında melankoliklerin çok büyük bir bölümü devrimcimiş gibi görünmelerine karşılık... ...kendi oluşturdukları mekanlarda olacak herhangi bir değişime karşı son derece tutucu insanlardır. O bakımdan otoriteye karşıymış gibi görülen bir melankolik giderekten e, dört başı mamir, mamur bir otoriter karakter olur. Gene bu da uzun, uzun boylu konuştuğumuz gibi Freud çok otoriter bir kişilikti. Ki otoriteye karşı çıkmak e, yani ilk çıkışı otoriteyi leri sarsmak e, yolundaydı. Tevfik Fikret Otoriteye karşı, despota karşı çıkan bir kişilikti ama tevfikatın kendisinin de son derece otoriter, son derece e, kendi iç düzenini korumaya yönelik bir kişilik olduğunu çok yakından biliyoruz. Diğer pek çok kişiyi de buna örnek gösterebiliriz. Burada bir e, büyük bir ambivalans yaşanmaktadır ama e, yaşamın gerçeği e, budur. Walter Benjamin'den Hölderlin'e, Adorno'ya bir sürü yaratıcı insanı bu sınıf içinde sayıyoruz. Bunlar Kesinlikle. çok da sıcak arkadaş olunamayacak insanlardı. Sıcak arkadaş olunamayacak bir de kendi iç bulundukları mekanı terk etmeyecek, o iç mekanı mutlaklaştıran insanlardı. Bunların en romantik, en sevimli örnekleri, örneğin Marcel Proust gösterilir ki yatak odasını terk edemez ölümü pahasına. Hatta burada şöyle bir espri yapılır. Marcel Proust neden öldü? Çünkü der, yazı yazarken yatağının içinde e, sobası tütmüş, <gülüyor> kalkıp soba, pencereyi açacak, e, açmayı akıl edememiş. Bunun için Marcel Proust istememiş. İstememiş ya da akıl edememişti. Walter Benjamin, Nazilerin Paris'i işgal edip e, şehir e, kitaplığını basacağı ana kadar ana kadar şehrin e, Paris'i terk etmemiştir. Bulundukları mekanları mutlaklaştıran kişiliklerdir bunlar. E, bu bakımdan da e, bu e, kendi içlerinde bir tür otoriter karakterler oluşturmuşlardır aynı zamanda da. Evet. Çok fazla özenmeyebilirim diyorsun. <gülüyor> Benim için. Peki 25 haftadır, 26 haftadır bu e, Freud'tan girdik, Tevfik Fikret'ten geçtik. Melankoliden çıkmak üzereyiz. Ee, aslında hepsinin ortak noktasıydı melankoli değil mi? Ve Pisişe evet. dediğimiz şey, ruhsal aygıtımız. Evet. Bunun etrafında bir sürü şey söyledik. E, depresif e, noktalara girdik çıktık e, çok karamsar bir program olmadığını ümit ederim inşallah. Umarım. <gülüyor> e, böyle bir sürü karanlık noktadan konuştuk ama aslında şunu da bu iki programdır melankoli de söylüyoruz aslında yaratının özünde yaratıcı insanın özünde bu melankoli var bir sürü şiir e, beste resim e, melankolik kişilikleri olmadan. Hayatımıza katılamayacaktı sanıyorum. Öyle değil mi? Kesinlikle, sanatçının kesinlikle, kesinlikle, özünde olan bir şey bu. Gerçek sanatçının yaratıcı sanatçının. Evet. virtüöz yani. ve uygulamacılardan söz etmiyoruz yani yaratık koyanlarda bu mutlaka olan e, bir şey böyle bir acıyı dünyasal bir acı içinde duyumsamadan e, ortaya bir şey çıkarmak soylu bir şey çıkarmak pek mümkün değil gibi geliyor bana İyi ki de var diyoruz aslında o zaman değil mi e, yani evet. renklendiriyor bizi e, sanatla buluşturuyor e, yani bizatihi kendisi çok acı çekiyorsa da geri kalan kısmını renklendiriyor herhalde Evet aslında Freud'un dediği gibi bir ağacın kovuğunda yaşasaydık işte çoluğumuz çocuğumuz içgüdülerimizle falan çok da bir şey ortaya koyamayacaktık galiba. Ama bir şey de ortaya koymak mecburiyetinde de değildik ya. Evet bu önemli bir <gülüyor> yani, soru hakikaten koymasak yani, da gayet mutlu yani, olabilirdik. Evet yani şart mıydı bir şey ortaya koymak yani? <gülüyor> doğru çok doğru bir şey söyledin cevap veremiyorum. <gülüyor> e, bu uzun program kuşağının sonuna geldik. Evet. Öncelikle seni teşekkür etmek istediğin. Ya bizi Ömer yani... Madra var galiba. İlk ilk önce ben sana teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> çok güzel. Gerçekten. Ben de sana teşekkür. <gülüyor> se senin yardımın olmasıydı bu işi götüremezdik mümkün değil. Ömer'in Teşekkür tabi, ederim. E Ömer Madra'nın Madra bayağı zorlamasıyla başladık ama iyi oldu sanıyorum. <gülüyor> evet yani ve bize yardım eden pek çok arkadaşımız evet, oldu sürü burada. Evet bir genç oldu. arkadaşımız oldu. İnşallah onları da çok zorlamamışızdır. <gülüyor> Herkese çok değil teşekkürler. şeklinde bir işaret yapıyorlar ama içeriden. <gülüyor> um, Umarız zordur. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Ee, Peki, açık hepimize... açık, açık, açık radyoya başarılar diliyoruz evet, değil mi? Her da daim açık olsun diyoruz. İzleyicilerimize de. Ee, Hoşçakalın derken. Bizi destekleyen <gülüyor> pek çok e, izleyici oldu. Evet izleyicilerimiz oldu. oldu. Onlara... Tek, tek sayma, oldu. saymak mümkün değil. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama Freud ve Tevfik Fikret'e de ayrıca teşekkür ederiz. <gülüyor> evet hepsine. Ağzınıza sağlık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, kalan dakikalarımızda istersen e, Edward Grieg'in bir parçasıyla dinlerken hoşçakalın diyelim. Intermezzo La Minör dinlerken ayrılırız. Hoşçakalın. Hoşça kalın.